Muhterem Hocam, insan dış görüntüsündeki çirkinlikleri bertaraf ettiği gibi iç dünyasındaki çirkinlikleri de bertaraf etmelidir. Bunu izah eder misiniz? İnsanlar kalbi hayatları, ruhi hayatları itibariyle de mesela diyelim ki insanın böyle bir yakası böyle olur. Ha, bu göze batar diye insan bunu düzeltir böyle. Bastım taçası kıvrık kalmıştır. Dakiyesi böyledir mesela, aklına varınca hemen bunu düzeltir, böyle saçları buradan geçirmiştir bunu, eliyle düzeltir veya taraklar çekileceğini Bundan daha önemlidir hemen, kalpçe bir ihilaf olduğunda, bizde yaşandığında, ruhta hedefinden sapma olduğunda, hemen orada insan yeniden bir şeye geçmesi lazım.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 Bazen hassas tipler, yani dış itibariyle böyle giysisine, oltu, yattığı, kalktığı yere dikkat eden, hep düzen arayışında olan ruhu hayatı itibariyle de duyarlı olabilir. Bazen insan böyle yatağını matağını hiç düzeltmez. Karışıktır, o çamaşır ortadır, o çamaşır. Fakat ruhu bir hayatı itibariyle hınkılarda bir insan vardır, bir insan vardır. Onda bakarsınız, yani olmayabilir.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 Yani insana ağır gelir bazen bazı şeyler. Fakat aklımızdan geçen şeylerden dolayı bile marzi ilahiye muvaffık değildir diye günah işlemiş gibi bir dert başka zamanda arz etmişimdir. Günah dediğimiz şey sürekli kendisini hissettirmesi müminin kalbinin cilasındandır. Kalp iyi parlaksa, oraya bir kere leke düşmüşse Aradan elli sene geçse o günü o günah işlemiş gibi duyar. O asıl günaha karşı koymanın en güçlü cesti budur. Bir kere yapmışsa bir masiyet onu yeni yapmış gibi vicdanında hep vicdanını incitici olarak bulur. Keşkedir. Keşke. Bu önemlidir.